Geldi geçti ömrüm benim, Geldi geçti ömrüm benim, Şol yelesi geçmiş gibi, Hele bana şöyle geldi, Bir göz yumu açmış gibi, Bir göz yumu açmış gibi, İş bu söze haktanıkdır, iş bu söze haktanıkdır Bu can gövde ye konuktur, bir gün ola çık gider Kafesten kuş uçmuş gibi kafesten kuş Uçmuş gibi Şu dünyada bir nesneye Şu dünyada bir nesneye Yanar içim gönül özüm Yiğit iken ölenlere Gök ve biçmiş gibi Gök ve biçmiş gibi bir hastaya vardın ise, bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarınından karşı gele, aşk şarabın içmiş gibi, aşk şarabın içmiş gibi. Yunus Emre şu dünyada Yunus Emre şu dünyada iki kişi kalır derler Meğer Hızır İlyas Ola Abu Hayat içmiş gibi Abu Hayat içmiş gibi.